Erkan Erdemir hocamız, Doçent Doktor Erkan Erdemir hocamız çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü çıkışı var. Daha sonra toplumdaki yeni yönetim örgütlenme biçimlerine odaklanmış kurumsal girişimcilik konusunda çalışmalar yapmış İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Pek çok yönetim, organizasyon, örgüt kuramı, girişimcilik ve insan kaynakları yönetimi konularında dersler veriyor. Aile şirketlerinin yönetimi, kurumsallaşma, kurumsal yönetişim, e, girişimcilik e, bütün bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar e, yönetiyor. Şimdi kıymetli hocam yani ben yine başka bir yerden yaklaşıyorum ve diyorum ki enstitüs sizce de bugün postmodern piyasa şartlarının arayıp bulamadığı bir kurgusallık başarısı taşımıyor mu? Neden eleştirelim ki? Yani İhtiyaç ihtiyaç etme noktasında çok iyi bir örneklik değil mi? E, oradan bakınca nasıl görünüyor? Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkürler ee, Fatih Sultan Mehmet Akuf Üniversitesi'ne. Ee, dinleyicilere, hocalarıma selamlar. Burada edebiyatçı hocalarımla arasında ben de e, Zekeriya Hocam gibi böyle bir kırmamak için e, elimden yapacağım. E, işsiz iktisatçı diye bana topu attınız lakin e, tabii iktisatçıyız bir anlamda ama yine de e, kulağını çınlatmadan olmaz. Mustafa Özel hocamın e, son yıllarda iktisatçı gözüyle romanlara e, çalışmasının üzerine bizim ekleyebileceğimiz yüzden ben bir tarafı eklemek istiyorum. Sonuçta işletme de e, girişimcilik de iktisadın uygulama alanlarından bir tanesi. Hı -hı. E, benim romanla Tanışmam aslında yaklaşık 10 yıl kadar önce bir girişimcilik örnek olayı olarak bu romanı ele alabilir miyiz diye. Sizin sorduğunuz yere de oradan geleceğim hmm. diye düşünmüştük. Çünkü sonuçta bir aslında bir işletme kuruluşu. Diğer taraflarına da geleceğim ama en temelden bakarsak sonuçta bir uyanık bir girişimci. Böyle bir pazarda boşluk buluyor. Yani biraz işletme tabirleriyle. Hani romanı çok da yağmalamak istemiyorum. Çok da hoşuma giden bir şey de değil. Bazen insanlar farklı farklı alanlardan gelip hemen romanları bir şekilde kendi alanlarına uydurmaya çalışıyorlar ama bu kısmı kısa keseceğim o yüzden çok böyle yağmalamamak için ama roman bu açıdan hakikaten zengin. Yani bir işletmenin bir girişimcinin bir pazarda bir boşluğu fark etmesi sonra o boşluğun üzerine bir takım girişimler bulunarak, bir takım networkler çalıştırarak, bir takım ne bileyim insan kaynakları toplayarak, performans sistemleri kurarak, ücretlendirme sistemleri kurarak, ne bileyim pazarlama stratejileri, yani e, romanda öyle şeyler görüyorsunuz ki e, satıcıların eğitimlerinden bahsediliyor, iş tanımlarından bahsediliyor, üniformalarından bahsediliyor, müşterilerle nasıl iletişim kuracaklarından bahsediliyor. Yani e, hemen hemen e, bir, bir işletmenin e, kuruluşuyla ilgili her şey, e, çok ayrıntılarına kadar... E, Romanda bunu ilk gördüğümde e, gerçekten e, böyle bir romanı bir e, girişimci gözüyle, bir girişimci örnek olayı olarak e, incelemek lazım demiştim. E, sonra işin içine girdikten sonra e, işin farklı boyutları da ortaya çıktı. Benim de tabii gelişen e, ilgi alanlarımla birlikte. E, işin e, biraz böyle e, benim bir anlamda e, örgüt kuramı, örgüt sosyolojisi konusunda da çalışmalarım var. E, umuyorum ki Köksal Hocam'ın ee, söyleyecekleriyle alakalı sıcak e, olmaz ee, onun e, öncesiz avuç olak durumu itibariyle. Ama e, olaya yaklaştığımda aslında sizin de fark ettiğiniz e, bu sosyal inşa meselesi çok e, dikkatimi çekmeye başladı. Çünkü e, ben de tıpkı e, Mine hocam gibi e, çok şakki e, 1954'te bu roman yazılmaya başlanmış ve ee, henüz e, tıpkı analiz gibi işletme açısından da baktığınızda Türkiye'de ilk defa bir iktisat fakültesi 1936'da kurulmuş İstanbul Üniversitesi'nde. Ee, henüz işletme yok içinde ee, ve işletme eğitimi 1954'te. Yani işletme İktisatı Enstitüsü'nün kuruluşuyla birlikte başlıyor. Ee, ve yani romanla hemen hemen yaşıt. Şimdi buradan girince hakikaten e, Tanpınar'ın e, bu kadar işletme bilgisi, Demin bahsettiğim yani insan kaynakları bir pazarlama, bir örgüt yapısının kuruluşu, hiyerarşisi, işte sosyal etütler, fizibilite çalışmaları filan. E, bütün bunları biz bugün derslerde anlatıyoruz. E, Demin 20 yıldır, 30 yıldır ama 1950'de yani henüz işletme eğitimi Türkiye'ye girmemişken e, bunları bu kadar ayrıntısıyla, bu kadar detayıyla e, bilebilmesi gerçekten çok enteresan. Gerçekten çok e, e, hayret edecek bir şey bir taraftan. E, ben... E, Saat Değerli Menüsü da pek çok e, Tanpınar'la ilgili eser okumaya çalıştım. E, biyografisiyle ilgili takım şeyler okumaya çalıştım ki nereden acaba bunu öğrenmiş? Yani e, şeyi okuduğumuzda hayatın okuduğumuz gerçek e, ne kadar yönlü olduğunu biliyoruz. Yani müzikle ilgilenmiş, sanatla ilgilenmiş ne bileyim işte resimle ilgilenmiş e, zaten edebiyatçı ve bunlarla ilgili işte, Fransa'ya, Avrupa'ya gitmiş, oralarda dolaşmış, müzeleri gezmiş. Yani yani e, o geniş klasik müzik, klasik batı müziği konusunda işte Debussy'ler filan. Şimdi bu kadar çok yönlülüğün arasında acaba bu işletme tarafı nereden gelmiş? Kiminle acaba tanışmış ve bunları kimden öğrenmiş olabilir diye bir taraftan çok da düşünmedim değil işin doğrusu. ve Bir şey de bulamadım. Belki bunlar hala e, Tampınar'ın e, üzerinde yapılacak çalışmalarda e, üzerinde durulabilecek şeyler olabilir ilerideki araştırmacılar açısından buralarda hakikaten bizi hayret ettiren şeyler var. Şimdi daha ötesi, hadi o işletme tarafı bir taraftan, çok daha ilginç olan taraflarından bir tanesi şu, Zekeriya Hocam'a da burada şey yapayım, hemen bir referans vermiş olayım, Tanzimat dönemi anayasa geliştirme çalışmalarından filan bahsetti. Ben şimdi tam hatırlamıyorum, Zekeriya Hocam muhtemelen çok daha iyi hatırlayacaktır ama yine anayasa çalışmaları zamanında, ee, ...devlet büyüklerinden bir tanesi bir toplantı sırasında herkes maddeler üzerinde çalışıyor, tartışıyor vesaire filan... Ee, ...bu kenarda duruyor böyle sıkılır bir vaziyette. En son diyorlar ki ya sen niye katılmıyorsun, niye orada oturuyorsun? Beyler diyor bize konstitüsyon değil, institüsyon lazım diyor. Daha da bir şey söylemiyor, ben böyle hatırlıyorum. Yani, şey yap, institüsyon lazım bize diye... Yani yani anayasa değil, hani batıllaşmaya çalışıyoruz ama asıl anayasa değil, batının kurumları lazım. Yani kurum, institüsyon dediği kurumlar aslında bir şekilde, sosyal kurumlar. E bunları bizim asıl e, dikkate almamız lazım diyor. Oradan o tarafa e, ben de topu geçirmiş olayım. Şimdi e, bu roman e, bir katmanda baktığınızda bir işletmenin hikayesi gibi okunabilir e, çok rahatlıkla. E, hatta bu açıdan yine alı mevzuya girmeden küçük bir iki şey daha söyleyeyim. Edebiyatçılar arasında muhtemelen bu tartışmalar çoktan yapılıp bitmiştir de bizim alanda. Yani ben e, işletme alanında birkaç uluslararası kongreye Normalde Tanpınar'ı anlatmak üzere özellikle. E, Tanpınar'ın çalışması ve genel anlamda da romanların e, gerçek hayatı anlama konusunda e, insanlara yol gösterici olup olmayacağı ile ilgili tartışmalar var. E, özellikle e, edebiyat belki bu anlamda pozitivizme işletme kadar maruz kalmamış bir alan muhtemelen işletme alanında bu takım kurgu eserlerin gerçek hayatı anlama konusunda kullanılabilir olup olmadıklarına dair çok tartışmalar yapıldı yapılıyor hala ancak işte bu postmodern dönüşümden sonra yavaş yavaş kurgu eserler de hayatı anlama konusunda kullanılabilir bir veri olarak istifade edilebilir şeyler olarak görülmeye başlandı kaynaklar olarak görülmeye başlandı ben de bu yol üzerinden e, e, özellikle Tanpınar'ın Saat Dayarlama Enstitüsü'nü e, pek çok yerde e, böyle bir veri olarak yani özellikle realist romanın böyle bir özelliği var onu biliyoruz. Hatta Tanpınar kendisi de diyor ki e, şiirlerimde kendimi romanlarımda e, etrafımdakileri anlattım diyor. Dolayısıyla bütün bütün aslında romanların e, yazarlarının e, o dönemdeki algılarını e, bir şekilde yansıttıklarını dolayısıyla o, o toplumun o dönemki durumunu e, incelemekte kullanabileceğini de e, Gündeme almak lazım bu anlamda istifade etmeye çalışmak lazım. Şimdi kurum tarafına geçecek olursak e, orada bir başka hani hayret edilecek durumla karşılaştık. O da şu e, sizin yine açılışta belirttiğiniz gibi e, bir takım e, bir takım kurumları biz bunlara sosyal kurumlar diyoruz. Bu kurumlar e, bazen bizim hani e, bu saatte bir tür hava kum gibi ne bileyim esirgeme gibi bir takım kurum kuruluşlar bir takım organizasyonlar örgütler işletmeler olabileceği gibi ne bileyim tokalaşma gibi mesela selamlaşma gibi sosyal kurumlar da söz konusu insan hayatında ee, işte evlilik de bir kurum bir şekilde bu anlamda dolayısıyla bu kurumların ortaya çıkışı e, biliyoruz ki biz e, toplumda insanların etkileşimiyle ortaya çıkan bir şey. Ve bununla ilgili hemen hemen en böyle bilinen kuramlardan bir tanesi bu gerçekliğin sosyal inşası diye Berger ve Lukman'ın aslında iki Alman sosyologun, filozofun çalışmalarıyla kuramsallaşmış durumda. Yani bu insanlar aslında insanların kendi aralarındaki bir takım etkileşimler sonucu bir takım kurumları ortaya çıkarttıklarını ve bir zaman sonra bu kurumların artık insanların davranışlarını şekillendirmeye başladı. Yani insanların etkileşiminden ortaya çıktıkları halde bir zaman sonra bir somutluk, bir nesnellik kazanarak bir şekilde artık bizim dışımızda bir takım gerçekliklere dönüştüğünü ve bizim davranışlarımızı artık şekillendirdiğini, bizi bağladığını, bizi etkilediğini söylüyorlar. Bunu ne zaman söylüyorlar? Bu kitabın yayınlanma tarihi 1968. Çok ilginç. 1968 ve Tampınar aslında bu romanda, 1954 yılından itibaren yazdığı bu romanda bu gerçekliğin sosyal inşasını bütün detaylarıyla önümüze seriyor. Saatlametüsü bu açıdan bir sosyal kurum, e, bir örgüt de olsa bir sosyal kurum ve daha önce örneği olmayan bir kurum bu. Ve e, aslında en nihayetinde roman en sonuna atladığınızda rasyonel olarak bir e, şey de yok, bir işe de yaramıyor. E, gerçekte hani absurd dediğimiz aslında bir organizasyon bu. Zaten en sonunda bir takım şikayetlerle filan işte yine Amerika'dan bir denetim firması geliyor ondan sonra ve kurumun gerçekte bir işe yaramadığını şey yapıyor, teslim ediyor, belirliyor ve kurumu tasfiye etmeye karar veriyor. Spoiler vermiş oluyorum belki okumayanlar olabilir ama herhalde artık herkes okumuş olsun evet. toplantıya geliştirmek Sonunu söyledim yani. Enstit <gülüyor> Enstitü'yü tasfiye etmeye karar veriyor. Gerçi yine bir numarayla ensü devam ediyor bütün bütün herkesi tasfiye komisyonunda görevlendiriyor Ali son bir numarayla. Ama neticede zaten kurumlar böyle şeyler direniyorlar hayata yok olmamak için. Şimdi bu, bu kurumun ortaya çık hikayesinde e, sosyolojinin işte o e, Berger'in, Lukman'ın ve ondan sonraki bir takım sosyologların çok net bir şekilde ortaya koydukları bir, e, bir ihtiyacı tespit etme et et et tespit etme de değil aslında bir ihtiyacı yaratma çünkü e, normalde e, böyle laf arasında Halit Ayarcı şeyi fark ediyor. E, yani e, bir yandan e, bir sohbetin arasında e, Hayri İrdal diyor ki ya bu saatler birbirini tutmuyor diyor. Yani bu makithaneler var sadece işte Köyü, Üsküdar'da var. Bunlar birbirini tutmuyorlar. Oradan bir boşluğu yakalayıp e, bunları senkronize edecek bir e, kurum kurmamız lazım deyip oradan başlıyor bir takım ...lobicilik faaliyetleri yapıyor... ...devletten destek almaya çalışıyor... E, ...bunlar yetmiyor... ...bir takım hikayeler uyduruyor... Yani ...storytelling dediğimiz şey var... ...işte o Ahmet Zaman Efendi kitabı yazılıyor... ...bir takım işte şeyler... ...bir takım çıktılar böyle... E, ...ufak tefek e, kağıtlar dağıtılıyor... toplumda zamanın ne kadar mühim olduğuna dair... ...bir takım... E, e, bir ...algılar oluşturulmaya çalışılıyor bir anlamda... E, ...bunun yanı sıra bir taraftan... enstün hazırlıkları yapılıyor... ...oranın faaliyetleri çalışılıyor... Bir sürü yani sonuçta bizim sosyoloji anlamında bir meşruiyet oluşturmakla alakalı bu kurumun neden gerekli olduğuna dair, e, nasıl sorunlar çözeceğine dair, ne kadar mühim, ne kadar e, topluma katkı sağlayacak bir yer olduğuna dair e, bir şekilde hem toplumu hem devleti hem kendi çalışanlarını başta e, Hayri İrdal olmak üzere çünkü o baştan beri aslında ya biz ne yapıyoruz burada diyor yani ben ee, çok e, sevdiğim şeylerden bir tanesi alıntılardan bir tanesi e, sürekli işe birilerini alıyorlar ve bu aldıkları insanlar da hep akraba aslında bir taraftan e, o nepotizmi kayırmacılığı da belki anlatıyor ve arada diyor ki e, şeye o sosyal inşaat tarafında örnek olsun diye söylüyorum e, Halit Bey tabi içine de silmiyor bir taraftan diyor ki Halit Bey ya diyor böyle alıyoruz bu insanı diyor ama bunlara ne iştece itibariyle bu e, bu aslında kim, gereksiz olan bir anlamda e, rasyonel olarak çok da bir işe yaramayan e, bu kurumun e, insanlar tarafından e, e, makul kabul edilebilirliğini e, sağlamak üzere aslında sistematik olarak e, takip edilen bir girişimcilik yani kurumların ortaya çıkmasıyla alakalı olduğu için buna kurumsal girişimcilik ismini veriyoruz biz kendi literatürümüzde. ve bunun içinde çok güzel bir örnek olay teşkil ediyor bütün yönleriyle. Yoksa diğer taraftan hani onlar zaten söylendi. İşte Tanpınar burada nerede duruyor? işte modernleşmenin yanlış. Hani burada belki yeni kurulan Cumhuriyet'le ilgili bir takım şeyleri eleştiriliyor ama ben kendi okumalarından anladığım kadarıyla aslında Tanpınar modernleşmekten şikayetçi değil. Hani Batı'nın iyi taraflarını almaya çalışalım ama doğru şekilde alalım modunda birazcık. O hızlı modernleşme, belki yanlış modernleşme yine hocamın tabiriyle, e, o, o konulara belki dikkat etmeye çalışıyor ama e, bunu yaparken e, gerçekten e, e, çok uzatmadan ben de öyle bağlamış olayım vakitlilerde ee, de. Bunların bu, bu, e, bu kadar derin bir sosyoloji bilgisinin, bu kadar derin bir işletmecilik bilgisinin e, kendi hayat hikayesinde görmediğimiz, hangi kaynaklardan e, ortaya çıktığının ee, gerçekten merak ediyorum ve bunun belki incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunları diyerek e, sözlerime son vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun kıymetli hocam. Yani evet bu edebiyatçıların üzerinde konuştuğu bir konudur. Tanpınar kaynaklarını paylaşmayı sevmez. İğneyle kuyu kazarak devam edilir genelde. Mesela işte belki son söylediği bir isimdir ama onun dışında söylemediği pek çok isim de vardır. Metinler arasılı benzetmelerden bazı sizin gördüğünüz gibi aslında çok erken olduğunu fark ettiğiniz bir sürü yenilikten yola çıkarak okumuş olduğunu düşündüğümüz isimler konuşuyoruz sürekli olarak. Umut ediyorum sizin merak ettiğiniz tarafı da bir gün aydınlatmak nasip olur ama birincisi haberdar olmak ama ikincisi de. Bu e, gerçekliğin inşası kuramı dediğiniz bütün bu kuramın incelikli sistematik bilgisini bir kurgu içinde rahatsız etmeden, irite etmeden yedirebilmek başarısı da eklendiği zaman neden e, ısrarla ve tekrar tekrar enstitü konuştuğumuz aslında ortaya çıkıyor. Tekrar teşekkür ediyoruz.